Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat eden her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir kardeşlerim. Bugünkü okuyacağımız kitap inşallah şeytanın tuzakları ve insanların ondan kurtuluş yolları bu kitap Allah kendisinden razı olsun İbn-i el-Cevziyen'indir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Rabbimiz bizlere tarafından büyük bir rahmet ihsan eyle. işlerimizi kolaylaştır ve hakikate yönelt bizleri doğruluk ve iyilikten ayırma Efendimiz Muhammed'e ve onun ev halkına salat ve selam eyle. Sonsuz hamdü senalar olsun o yüce Allah'a ki dostlarına celal ve cemal sıfatlarıyla zuhur edip kendi zatı ve sıfatları hakkında onların kalplerini aydınlatmış, kemal sıfatlarının müşahadesiyle onları kemale erdirip bahtiyar etmiştir. Aynı zamanda kendisini onlara nice nimet ve lütuflarıyla tanıtmış, kulları için de o dostlarını ilim ve marifetle seçkin kullar kılmıştır. Böylece onlar da onu eşi ve benzeri olmayan, hiçbir eksiği ve ihtiyacı bulunmayan bir zat olarak tanımışlar, onu zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortaktan tencih edip birlemişlerdir onu onun istediği ve kitabında emredip öğrettiği şekilde tevhid etmişlerdir her ne kadar o hattı zatında zatının künhü ve özü itibarıyla hakkıyla bilinemese de zatına ait sıfatları ve fiilleri hakkında kendi dostlarını haberdar kılıp onları seçkin eylemiş ve bu en mühim konuda ifrat ve tefrite düşmekten bizleri korumuştur. Şüphesiz ki kullarından hiçbiri hakkıyla Allah'ı bilip tanıyamaz kardeşlerim. Hiçbir kul hakkıyla ona kulluk edemez. Allah kendisinin bildiği ve övdüğü gibidir. Nitekim bütün kullara kulluğun kılavuzu olarak gönderilen... Ve bütün Allah elçilerinin en kelemlisi ve en şereflisi kılınan Efendimizin mübarek lisanından çıkan bir mübarek sözde de böyle ifade edilmiştir. Ancak bu, onu zatıyla, zatının künhü ve özüyle tanımak bakımındandır. Yoksa zatına ait sıfatlar ve fiiller itibarıyla onu, onun enbiyası, ve evliyası tanımakta ve tanış ile seçkin kılınmış bulunmaktadır. İşte bu tanıyış iledir ki başkalarına tanıtmanın kılavuzluğunu da yapmış bulunmaktadır. Nitekim Ali ve vesselam'ın en büyük ve ebedi mucizesi bulunan Kur'an'ın nice ayetleri bunun açık delilleri olduğu gibidir. Evet. Bakın Ali ve vesselam efendimiz bir rivayette ne diyor Ey Allah'ım sen evvelsin senden evvel bir şey yoktur sen ahirsin senden ahir bir şey yoktur sen zahirsin senden zahir bir şey yoktur sen batinsin senden daha yakin hiçbir şey yoktur buyurmuştur bu hadisi en yakın Müslüm'de bulabilirsiniz işte biz bu ve benzeri dini tabirlere dayanarak inanıyor ve diyoruz ki Allah evveldir. Öyle bir evveldir ki ondan evvel bir şey yoktur. Allah ahirdir. Öyle bir ahirdir ki ondan başka ahir hiçbir şey yoktur. Allah zahirdir. Ondan daha zahir hiçbir şey yoktur. Allah batındır öyle bir batındır ki ondan daha batın bize ve bütün eşyaya ondan daha yakın hiçbir varlık yoktur. İnanıyor ve diyoruz ki Allah her şeyi bilir ve hiçbir şey ona gizli kalmaz. Allah hayyumdur. Diri ve kendiliğinden var olandır. Kendi zatına ait Ezeli bir hayatla diri olup varlığı kendisiyle kaimdir ve diğer bütün varlıkları ayakta tutan da O'dur. Ezeli olduğu gibi ebedidir de. Ondan başka ezeli bir varlık bulunmadığı gibi onun yaratmasıyla varlığa kavuşan yaratıklardan ebedi ve baki olan da yoktur her mahluk mutlaka ölümü tadıcı ve zevala ericidir. Evet, biz sünnet ve cemaat ehli Müslümanları olarak inanıyor ve biliyoruz ki Allah aynı zamanda işitici ve görücüdür. Kullarının ihtiyaçları muhtelif ve dilekleri çeşitli olduğu halde o her bir kulnun her bir ihtiyacını bilmekte dilek ve duasını işitmektedir. Onun nezdinde hiçbir şey hiçbir şeye perde olamaz. Ona niyaz edenin sesleri ve dilekleri asla birbiriyle karışmaz. O kullarının ısrarla kendisinden istemelerinden asla usanmaz. O bütün bunları bilen ve işiten bir zat olduğu gibi aynı zamanda karanlık bir gecede, mermer bir kaya üzerinde yürümekte bulunan kara karıncanın ayak seslerini de işiten ve görendir. Şüphesiz bundan daha gizli ve güzel olanı da onun kulunun kalbinin en küçük hareketini dahi bilmesi ve görmesidir. Kulu kalben ona en küçük bir meyil gösterse o da kuluna güzel kabul yüzünü gösterir. Kulu kalben Rabbim dese o da hemen buyur kulum diyerek karşılar. Kulu şayet ona arka çevirse kulunu hemen düşmanla havale etmez ve kolay kolay kulunu terk etmez. Aksine kuluna son derece merhametli davranır. Zaten kulunun ona en küçük bir meyil göstermesi onun kulunu olan ikbal ve merhameti neticesindedir. Onun kulunu olan ikbal ve merhameti o kadar büyüktür ki çok şefkatli bir annenin büyük bir şefkat ve merhametle büyütmeye ve korkutmaya çalıştığı yavrusuna karşı duyduğu merhametten kıyas edilemeyecek derecede daha çok ve daha fazladır. Onu arka çeviren ve onun emrine aykırı giden bir kulu bu kusuruna pişman olup da tövbe ettiği zaman kulunun bu tövbesinden o kadar sevinir o kadar razı olur ki onun bu sevinci ve rızası yanında korkunç bir çölde her şeyin üzerine yüklediği, binitini kaybedip de bulamayınca helak olacağına kesin gözüyle bakan bir yolcunun, ölmek üzere uzandığı yerde bir ara gözünü açtığında kaybettiği binitini başucunda bulunca duyduğu sevinç bir zerre bile değildir. Elbette kuluna bu derece yakın olan, bu kadar onun iyiliğini isteyen ve kolay kolay kulunu bırakmayan yüce Allah'ın emir ve yasaklarına hiç aldırmayan Allah'a olan isyan ve tuğyanında ısrar edip hiçbir pişmanlık duymayan ve hiçbir şekilde onun rahmet ve rızasına vesile olacak şeylere yanaşmayan Allah'ın düşmanı olan şeytanla Tam bir sulh ve barış içinde bulunan bir kul da tam helak olmayı hak etmiş olur. Allah'ın kullarına olan rahmet ve ikbalinin böylesine büyüklüğü ve sonsuzluğu karşısında illa da şeytana olan dostluğunda sonuna kadar ısrar eden bir kulun, bu tutum ve anlayışı karşısında bütün insanlar hayretler içinde kalsalar, elbette yeridir değil mi? Zaten böylelerinden başka helak olanlar da yoktur kardeşlerim. Doğrusu ben Allah'ın bütün bu kullarına olan lütuf ve ihsanını ikbal ve merhametini ruhumun ta derinliğinden duyarak ona olan iman ve teslimiyetimi yine onun bana olan müstesna bir nimeti sayarım onun her nevi lütuf ve ihsanlarına karşı acizane ona hamd eder ona olan iman ve şehadetimin İslamı bir ifadesi bulunan kelime-i şehadeti tekrarlayarak iman ve irfanımı tazeler ve yenilerim ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur Allah birdir onun hiçbir ortağı yoktur o her bakımdan eşsizdir. Onun hiçbir dengi yoktur. O ehad ve samettir. Her şey ona muhtaç fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Ben Allah'ı hem ehadıyla hem samediyle tevhid ederim. Bir dileğim olduğunda veya başım darda kaldığında hep ona yönelir ondan yardım isterim onu bırakıp da haşa mahluklardan herhangi birine teveccüh etmem kalbim ve ruhumla ondan başkasına asla sığınmam o ortağı eşi benzeri misli niddi ve zıttı olmayan yüceler yücesi Rabbime hiçbir eş ve ortak koşmam onu daima bütün ortaklardan kusur ve eksiklerden münezzeh ve mukaddes bilirim hep böyle inanır böyle derim amel ve fiillerimde hep böyle davranır böyle hareket etmeye dikkat ve gayret gösteririm kıldığım namazlarda ettiğim dualarda hep beni bunda muvaffak kılmasını ondan isterim. Amin Ya Rabbi. Yalnız kendi adıma değil bütün tevhid ehli kulları adına bunu ondan ister ve samimi ve şuurlu bir şekilde ey bütün alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan din gününün yegane maniki ve hakimi bulunan yüce Rabbim bizler ancak sana ibadet eder ancak senden yardım isteriz bizleri doğru yol üzerinde sabit ve daim ile amin hiç şüphesiz onun sevgilisinin ifadesiyle onun verdiğini geri çevirebilecek olan yoktur O'nun vermediği bir şeyi temine güç yetiştirecek olan da yoktur. Hiçbir kimse O'nun emrine karşı duramaz ve hiçbir varlık O'nun hükmünü geçersiz kılamaz. Evet. Bu yice iman hakikatinin bir ayeti cellede de yine açık bir ifadede bulunmuş olduğunu görüyor ve o ayete baktığımızda Allah'a bir kavme kötülük istedi mi artık onu geri çevirecek yoktur. Zaten bütün kulların ondan başka koruyup kollayanı da yoktur diyor. Rad 11'de. Ben yine bütün varlığımla inanır ve derim ki a.s. onun kulu ve resuludur. İlahi emirlerin ve hakların yerine getirilmesinin kaimi davetçisi ve eminidir Allah'ın yarattığı kulların da en hayırlısıdır Allah onu alemlere rahmet olarak göndermiş Allah'a karşılığı saygılı olanların önderi kılmıştır kafirler ise kendilerine düşman edilmiş onun getirdiği nuru söndürmek için durmadan çalışıp didinmiştir fakat asla onun nurunu söndürememişlerdir Allah'ın Resulü Aleyhisselatü ve ise küfrün ve şirkin kalelerini yıkmış bütün alemlere hak ve hakikatin güzelim İslamiyetinin kahramanı ve hücceti olmuştur evet bir fetret devresi sonrasında son peygamber olarak gönderilen ve Vesselam insanları yolun en doğrusu ve en açığına davet edip kavuşturmuştur. O Allah'ın elçisi olduğundan Allah onun candan sevilmesini ona canı gönülden itaat edilmesini onu büyükleyip haklarına riayette bulunmayı kulları üzerine farz kılmıştır. Cennete giden bütün yolları da onun yolundan geçirmiştir eğer herhangi bir yol onun yoluna uğramadan devam edip gidiyorsa kesinlikle bilsin ki o yol çıkmaz yoldur ve asla cennete uğramayacaktır yolcularına da hiçbir iyilik ve saadet getirmeyecektir aleyhissalatü vesselam öyle bir Allah elçisidir ki Allah Yüce Kur'an'daki Elem Neşrah Leke Suresini Onun hakkında indirmiş Gerçekten onun göğsünü açıp Genişletmiş Arkasındaki yükünü indirmiş Onun adını ve şanını Çok yüce kılmıştır Ona karşı çıkıp Muhalefet edenleri ise Alabildiğine Alçaltmıştır Evet o öyle bir Allah elçisidir ki, Yüce Allah onun hakkında, Ey Resulüm, Senin ömrüne andursun ki, Onlar, Kendi sarhoşlukları içinde bocalıyorlar demiştir Hicir 72'de. Onun adını, Kendi adına yaklaştırıp, Kendisi anıldıkça, Onu da andırmıştır. Nitekim, Kelime-i hutbelerde, ezanlarda bu hep böyledir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Allah'ın elçisi sıfatıyla Allah yolunda öylesine çalışmış, öylesine mücadele etmiştir ki hiçbir kimse ve hiçbir kuvvet kendisini bu yoldan çevirememiştir. İnsanlar fevç fevç İslam'a girip hidayete erinceye alemler onun nuruyla doluncaya kadar mücadelesine devam etmiştir. Sonra daveti tamam olunca da Yüce Allah onu dünyasından göçürüp yanına almıştır. O da her fani gibi Allah'ın rahmetine kavuşmuş Allah'ın kendisi için hazırladığı ilahi lütuf ve nimetlere ermiştir. Kısaca özetlemek gerekirse o, elçilik görevini yerine getirmiş, emaneti eda etmiş, insanlara tebliğ ve nasihatte bulunmuş, Allah yolunda hakkıyla mücahede ederek, bütün mücahitlere hakkıyla imam ve önder olmuştur. Neticede Allah'ın dinine hakim kılıp, dimdik ayakta tutmuştur. Ahirete göçmezden önce, bütün Müslümanları, gecesi gündüz gibi aydınlık bulunan bir yola ve dine kavuşturmuştur. Gayet haklı olarak, Allah Azze ve Celle'nin kitabımızda bildirdiği gibi işte benim yolum budur ben insanları Allah'a basiretle davet ederim ben ve bana uyanlar işte hep böyleyiz Allah'ı tenzih ve takdis ederim ben asla ortak koşanlardan değilim diyor Yusuf 108'de ben bütün bunlara inanan ve şehadet getiren biri olarak tam bu noktada diyorum ki yüceler yücesi Allah kullarını yaratıp da başıboş bırakmış değildir. Aleyküm selamlar Aleyküm Bilakis onları sorumlu ve yükümlü kılmıştır. Onlara emretmiş ve nehyetmiş emir ve nehilerini yalnızsız ve eksiksiz olarak anlamalarını ve uygulamalarını onlardan istemiştir. Neticede kimi kazanmış, kimi kaybetmiştir. Kullarına güzel ve yeterli bir istidat vermiş, ilmin ve amelin imkan ve iktidarını onlara bahşetmiş, kalp, akıl, göz, ve ve kulak gibi uğuzlarla kendilerini donatmıştır. Bütün bunlar onun kullarına olan büyük nimet ve tutuflarıdır. Kuluna ise bu nimetleri veren Yüce Rabbine şükür ve kulluk etmek gerekir kardeşlerim. Şimdi her kim Allah'ın verdiği nimet ve imkanları Allah'a itaat yolunda kullanır kulluğunun özü ve cevheriyle Allah'ı tanıma ve ona onun kendisini tanıttığı şekilde arif ve alim olmak istikametinde ilerlerse hem Rabbına şükretmiş hem de onun rızasını kazanmış olur her kimde Allah'ın kendisine verdiği bu imkan ve nimetleri kendi nefsinin istek ve arzuları istikametinde kullanırsa, şüphesiz o da dalalet ve hüsran yolunu tutmuş olur. Bir kimse ki, yaratanını tanımamış, ve onun kendisine verdiği imkanları, onun yolunda değil de, nefsinin arzuları istikametinde kullanmışsa, böylesinin hüsrandan başka nasibi olmaz. Böyle bir kimse sonunda hiçbir kimseye kabahat yükleyemez. Sonunda iman ve amele göre ceza ve mükafatın bulunduğunda ise hiç şüphe yoktur. İşte o hesap ve ceza gününde kul, kendisine verilen akıl, kalp, göz ve kulaktan birer birer sorguya çekilecektir her növi kusur ve eksikliklerden yüce ve münezzeh bulunan Yüce Rabbimiz'in bir ayetinde sakın bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, evet bunların hepsi ondan o yaptığı şeylerden mutlaka sorumludur diyor İsra 36'da. Allah hesabı hakkıyla verenlerden eylesin.